Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, askeri operasyonlar gerekçe gösterilerek ormanların yakıldığı belirtilen Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Kaz Dağları'nda kesilerek katledilen bir orman ile Gabar'da yakılan bir orman arasında fark olmadığını söyledi. Mezopotamya Ekoloji Hareketi, Cudi, Gabar, Mardin, Lice, Kulp gibi birçok alanda Askeri operasyonlar, güvenlik bölgesi, ilan ve çatışma gibi gerekçelerle çıkarılan yangınlar da ormanların yok edilmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada tüm ormanlar hepimizin, gerçekçi olmayan tüm bahaneler kandırmacadan öte değil ifadeleri kullanıldı. Ekosistemin yok olma ile karşı karşıya olduğunu belirten açıklamada vuku bulan orman yangınlarından sonra askeri operasyon var, güvenliğinizi sağlayamayız ve yasak denilerek Halkın veya sivil toplum kuruluşlarının alana girmesine izin verilmezken sorumlu ve ilgili kurumların müdahalesi de ya gecikiyor ya da müdahale edilmiyor dendi. Mezopotamya ekoloji hareketi yüzlerce hektar alan, binlerce orman canlısı ve milyonlarca mikroorganizma yok edilerek oradaki yaşamını idame edenler göçe zorlanmakta. Geçimlik tarımla geçinenlerin ekinleri, bağ bahçe hatta evcil hayvanları bu yangınlardan zarar görmekte dendi tek çözümün müdahale olmadığının altını çizildiği açıklamada önemli olanın önceden tedbirlerin alınması, ormanların korunması, rant uğruna ya da askeri operasyonlarla ormanların yok edilmesinin önünde durabilmekte olduğu belirtildi. Yasal mevzuat düzenlemelerinin yanı sıra Tarım ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluk üstlenmesi talep edildi. Geçen 100 yıllık sürenin keserek, yakarak ya da yok ederek bir yere varılmayacağını öğrettiği söylenen açıklamada, Ormanlar, insanlar ve insan dışı tüm canlılarla barışık ve birlikte bir yaşam kurulması üzerine politikalar hayata geçirmeli. Her nedenle olursa olsun ormanların kesilmesi, yakılması ve yok edilmesine hayır sözleriyle sona erdi. İstanbul'un Önemli su kaynaklarından 40'lar elindeki Kazandere ve Pabuçdere barajlarında doluluk oranı sıfıra yaklaştı. İstanbul'daki su ihtiyacının bir kısmını karşılayan iki dere düşük debiyle akmaya devam ederken dere sularının doldurduğu barajlardaki su seviyesinin ise Haziran ayından beri %10'un altında olduğu raporlanıyor su yönetimi uzmanı ve radyomuz programcılarından. Doktor Akgün İlhan, taşıma suyun tek başına İstanbul'un su sorununu çözemeyeceği gibi suyun alındığı bölgeleri de olumsuz etkilediğini işaret ediyor. Bölgede Haziran ayında yerel yağışların olduğunu söyleyen Vize ilçesindeki Doğa Derneği Başkanı Alper Erker ise kışın yeterince yağış almayan barajlarda bir aydır hiç su kalmadığını kaydetti. Erker, bu baraj yapımından sonra dere suyunu kullanamayan yerel halk mağdur oldu. Diyor Yeşil Gazete yazarı ve Açık Radyomuz programcısı, su yönetimi uzmanı Doktor Akgün İlhan ise bırakın 20-30 sene sonrayı günümüzde de suya erişim İstanbul için bir sorun diyor. İstanbul'un kendi sınırları içerisindeki nüfusun su talebini karşılayacak su varlığı olmadığına dikkat çeken İlhan şunları söylüyor. Ayrıca İstanbul engebeli topografyasıyla da suya erişimin zor olduğu kentlerden biri. Teknolojik gelişmelerle birlikte uzun mesafelerden yüksek rakımlara su taşımak mümkün olmaya başlayınca suyun baskılayıcı özelliği ortadan kalkmış. İlhan suyun taşınması sırasında verilen ekolojik tahribatı da şöyle ifade ediyor. İstanbul'a su taşınması için planlanan Melen Projesi'nin ilk iki hattı 2007 ve 2014 yıllarında tamamlandı. Yapımı biten hatlardan geçen su, İstanbul'un su talebinin %35'ini karşılıyor. Su taşıma borularının geçmesi için Şile ormanlarını da içeren onca yeşil alan 50 metre genişliğinde bir hat boyunca tıraş edildi. Sadece Büyük Melen Projesi değil, Üçüncü havalimanı, üçüncü köprü ve ona bağlı Kuzey Marmara Otoyolu gibi dev ölçekli projelerle İstanbul'un yeşil alanları parçalandı ve yok oluyor. Üstelik Kanal İstanbul gibi İstanbul'un öz su varlığının %23'ünü oluşturan Sazlıdere ve Terkos barajlarını tehlikeye atacak projeler de yolda. Akgün İlhan, üç şehir öteden su taşırken bir yandan da daha fazla nüfusu çekecek ulaştırma ve yerleşim projeleriyle su tutan ekosistemlere Yani ormanlara zarar veriliyor. Oysa şebeke suyundaki %23'lük kayıp kaçak oranı azaltılsa böyle projelere gerek kalmadan hem yeşil alanlarımızı korumuş olur hem de su yönetimimiz iklim değişikliğiyle uyumlu hale gelmiş olur diyor. İngiltere çok büyük bir adım attı. Karbon emisyonlarının azaltımı ve koronavirüs krizine yönelik ekonomik iyileşme paketi açıkladı. Buna göre 445 milyon dolarlık bir yardım yapılacak. Hükümet duyurduğu yatırım paketinin inşaat, uzay ve ulaştırma gibi sektörlerde karbonsuzlaşmada yardım edeceğini söyledi. Buna yönelik yapmış İngiltere hükümeti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden de iyi bir haber var. UFUK 2020 programı kapsamında düşük karbonlu, iklime dayanıklı bir gelecek oluşturmak için güvenli, temiz ve verimli bir enerji çağı başlığı için bir proje başvurusu yapmıştı. Avrupa Birliği İlişkiler Müdürlüğü koordinatörlüğüne Enerji Yönetim ve Aydınlatma Müdürlüğü'nün bu başvuru projesi Procure projesi Avrupa Komisyonundan başarıyla geçti. 1 milyon 344.285 euro hibe alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise buna 149 365 euro ile katkı yapacak proje kapsamında Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü'nün desteğiyle Paşa'da yer alan İsmek Pastacılık ve Fırıncılık Okulu binasının %100 yenilenebilir enerji uygulamalarıyla beslenmesi amaçlanıyor. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Gezegenin Geleceği